Her dua kabul olur mu? Bu yolun büyükleri, velilerin Allah adamı olan insanların güzel halleri olduğu gibi bir de beşeri tarafı vardır diyorlar. Bazı kimseler, evliyaların her anının hep keşifle, kerametle meşgul olduğunu zannederler. Ama evliyaların da bir beşeri tarafı var. Onların da evi var, çoluk çocuğu var, ailesi vardır. Onlar da yer, içer, yatar, ailesiyle beraber olur. Evliyanın da bazen duası kabul olur, bazen de olmaz. Bazen onun istediğini Rabbül Alemin yerine getirir, bazen de gerçekleştirmeyebilir. Nitekim bu hal peygamberlere de olmuştur. Allah Teala hepsine salat ve selam etsin. Peygamberler de çok sıkıntı çekmişler, her istedikleri hemen olmamış. Dua etmişler, duaları seneler sonra kabul olmuştur.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 Peygamber hanımı imansız gidiyorsa, evliya hanımı da imansız gidebilir. Bu da evliyanın beşeri tarafıdır. Peygamberin durumu bu olunca, günümüzde duası kabul edilmeyen, doğru yolda bulunmayan ya da hanımı Allah'tan korkmayan bir veli gördükleri zaman çoğu insan, ''Bu adam veli değildir. Veli olsaydı, duası kabul olurdu. Kendi çocuğunu düzeltirdi, karısına yön verirdi.'' dediğini işitebilirsiniz. Bunu söylemek doğru değildir. Bakınız, peygamberlere bile Allah Teala böyle yapmamıştır. İnsanın kendisi çok kamil olabilir. Ancak evladı, hanımı isyankar olabilir. Allah korusun. Mesela bu durum sofilerin içerisinde çok görülür. Sofinin babası gayet güzel sofidir ama oğul ters yoldadır. Veya oğul iyi yoldadır, babası yanlış işler yapmaktadır. Olabilir, bu hal evliyaya bile olabiliyor. Sofi'ye neden olmasın? Demek ki bir insanın yanlış bir davranışını görünce hemen hüküm vermemek lazımdır. Onun bütün iyi taraflarını silip atmamak gerekir. Çünkü bu Allah-u Teala'nın çizdiği kaderde görülmektedir. Nebiler de, veliler de ve bütün insanlarda Allah'ın hükmüne tabi olur. Çünkü Allah birdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Evliya haktır.